Bismillahirrahmanirrahim nasıl olsa inşallah bu akşam mübarek miraç kandili Rabbim İslam alemine bunu hayırlı mübarek gelsin. böyle mübarek günler mübarek geceler insanlara tövbe imkanını veren insanlar ruhsal bir heyecan veren Mevlamızın bizi lütfettiği kutsal günler bunlar. İnşallah böyle günlerden fadama çalışalım. Zaten artık elhamdülillah şabaha girmek üzere. Arkadan mübarek Ramazan geliyor. Kadir geceleri geliyor. Tabii bu arada ömür de bitiyor. Her nefesimizde ömrümüzde saniye saniye bitiyor. Kabir yaklaşıyoruz bu dünyayı inşallah boşa harcamayalım, geçirmeyelim. Bu gece mübarek Kandil. Gelisi olması hasebiyle inşallah konumuz tabii Miraç'la ilgili. Miraçın iki bölümü var. Birine İsra deniyor. Diğerine de Miraç deniyor. İsra bölümü Peygamberimizin Mekke'den Haram-ı Şerif'ten Kudüs'e gitmesi meselesi. Bu dün sahabe bu konuya geçti Hazretleriyle. Bu inşallah nasıl olursa inşallah Mirac'ın ikinci bölümü. Peygamberimiz Ali sema Hazretlerinin Kudüs'e i Aksa'dan gökteye yükselmesi meselesi. bu miraç olayı ruhani de olabiliyor. Bedini olarak yani Peygamber'in özel bir huvizidir bu. Hemen hemen evliyanın her birinde ruhsal miraç olur. Tabi her bir evliya kendi o andaki mali makamına göre bir yükseliş gösterir. Yani bu miraç olayı bir piknik, gezinti değil. Peygamberimizin manevi seyri sülükü Peygamberimiz. Bunu anlamak için bir örnek vermem gerekiyor önce inşallah Teala. Çünkü çok hassas bir konu, miras konusu. Her insanda ruh nefis vardır bedensel yapımızın özündeki duygulara nefis deniyor. Bunlar bedenle ilgilidir bunlar. Beden öldüğü şurada nefise biter tükenir gider. Nedir bu nefislerle duygular? İşte gazap, öfke, şehvet, kin, onur, benlik, ihtiraz gibi şeyler bunlar nefsin sıfatları. Ruhumuz ayrı. Ruhumuz aslında bizim gerçek kişiliğimiz ruh. İnsanın gerçek kişiliği, insanın kalıcı kişiliği ruhtur. Beden daha dünyadayken değişir beden. Hücreler ölür, çürür, gider. Aldığımız gıdalarla yeni hücreler bedenimize oluşur. Beden sürekli değişimdedir. Ölüm de işte bu hücrelerin bedensiz yapımızın topyekun bir değişimi demektir. Bedenimiz öldüğü an hücrelerimiz hepsi ölecek, sürecekler aslına toprağa dönüşecekler. Sonra bize veriyor elhamdülillah günü için özel bir beden bize verilecek. İşte o, o bedenin maddeleri ölümsüz olacak, o beden ebedi kalacak. Ama ruhumuz aynı ruh. Yani kişiliğimiz, kimliğimiz bu değişmez. Dünyada da çocukken beden başka, işte aşağı yukarı 5 senede beden tamamen değişir böyle. Hatta insanın gözü değişir, başı görür sakallar. İnsanın bebre değişir, kalbi değişir. İnsanın kana ziyan olur, başka kan verilir, ilave kan edilir. Ama insanın gerçek kalıcı kişi ruh olduğu için insan değişmez. Kişi başkasının kalbiyle yaşar ama yine aynı kişidir. İnsan başkasının gözüyle bakar görür ama aynı kişidir. Yani göz, böbrek, kalp, ciğerler, et, kemik yığınları, hücreler bizim gerçek kişilerimiz değil muhtemelenler. Şimdi bunu genel bir bakıştan sonra bedenimize. Peki ruhumuz nedir? İşte ruh ilahi sırdır. İlahi sırdır, emir Rabbani'dir. Kim bu konu bizlere fazla bilgi vermiyor. Kur'an'da geçiyor bu konu dünyaya gelmekte amaç nedir? Ruhumuzun olgunlaşması. Ruhumuzun aşkı ilahiyat tatması. Ruhumuzun, ruhumuzun gelişmesi. Ruhun makam yükselmesi. Dünyada yaşayan bir kişi bülüş andan sonra kendine bilince eğer bu kişi, bu insan niçin yaratıldım Beni kim yarattı? Peki beni niçin yarattı? Sorum ne olacak? Kişi bu soruların cevabını araştırmaya kalkışınca işte bu kişinin gönlünde uyanmış başlamış demektir. Allah korusun eğer bir insan bu soruları araştırmazsa ben kimim? Beni kim yarattı? Niçin yarattı? Ne olacağım? Buna kişi araştırmazsa, o kişi işte bedensel yapıda kalır böyle. Aşamaz bedenini. Bedendeki bulunan duygular, nefsi istekler onların kölesi olur zavallı kişi. Ya şehvetinin peşinde koşar, haramlara şunlara bunlara gider, yuvasını yıkar, başka yuvaları yıkar. Ya gazabının kölesi olur, tutsa olur gazabanın vurma, kırma, adam öldürme, terör olayları yapar. Ya itirasını kurbanı oluyor, Hırsa kapılır. Malda, mükten bir makama gelmede herkesi çiğner. Herkesin omuzuna basar yükselmesi için. Tabi sonuç yani aldanmakta maşı değil tabi sonuç belli. Böyle. Sonunda o koşuşmalar, itişmeler, kakışmalar, tartışmalar hepsi bomboş olduğunu kişi görecek, kişi kendini kabirde bulacak. İşte bunun için kişi kendini araştırınca ruhta uyanış başlar. ruhsal. Mesela ruhun nefse hakimiyetini de sağlamak işte. Eğer bir kişide böyle bir uyanış başlarsa tabi bu da önce Allah inancı imanı kuvvetlenmesi ile ahireti imanı kuvvetlenmesi ile örnek başlarsa kişi bu kuvvetli inancı imanı ile de ibadetlerini yaparsa böyle bilinçli huzurlu huşulu namazını kılar haramdan sakınırsa bu kişinin ruhu gıda almaya başlar o kişi de ruhsal huzur da başlar. Ruh tatmin olmaya başlar. Kişi de ruhsal sıkıntı gider. Huzur başlar kişide. Sonra bu kişinin ruhu bedenle mücadele girişir şimdi. Bedeni açmak için ruhu. Ve bu kişi genelde rüya aleminde kendini önceleri karınlıkta, mahzende Yeraltında, bodrumda, kuyuda görür. Ama oradan çıkmaya çabaladığını kişi görür kendisini. Yani karanlık yerde, derin bir kuyuda, mahzende, mağarada. Böyle kişi kendini görür, görür. Ama bir çıkışın çabalama sarf ediyor kendisini. Eğer kişi Allah yolundaki bu seri sürükleniyor buna mağale yürüyüşünde. Kişi bunda ilhaslı, samimi olsa kişi haramdan çok sakınsa, ibadetini yaparsa Allah-u Teala'ya karşı, kişi rüyasında böyle dariden kurtuluğunu fark eder. Böyle. Kuyudan çıktığını, mağaradan çıktığını, karanlık mahzenden, bodrumdan çıktığını kişi fark eder. Kişi yavaş yavaş, zaman zaman kendini yüksek teperde bulur kişi kendisini. Bir anda böyle hafifçe, az yürümekle bir yürümek ile Bakara kişi kendisini yüksek dağlarda bulur böyle. Ama tabii manevi dağlar göre böyle. Yeşilim, güzelim yağ dağlar böyle. Güzel hoş kokular, çiçekler böyle. Fizî haller kendisi tepede görme başladı kişi. İşte bu kişi nedir? Bedeninin toprak kısmını aşmış demektir. Çünkü bedensel yapımızda dört madde vardır temel olarak. Toprak, su, hava, ısı. Bu kişi kendine böyle yüksek teperde görmeye başlayınca, mali görmeye başlayınca, bu kişinin ruhu elhamdülillah bedenin topa kısmı aşmıştır. Yani topadaki ağırlık, tembellik, miskinlik halinden gitmiştir. Artık bu kişi de ibadette üşenme olmaz, üşemel bu kişi. Abdest alayım, işte namaz kılacağım da işte eğilme, gerilme olmaz bunlar berici. Aşmıştır bunları. Sonra bu kişi yine yoluna devam etse, bu defa ruh bedendeki suyu aşmaya çalışır. Kişi kendisi rüyasında su kenarında görmeye başlar, önce korkar ama bakar büyük denizler, dalgalar, fırtınalar, su. Bunu korkmaya başlar. Kendisini suda falan görmeye başlar. çıkış uğraştığını fark eder. Eğer kişi bu yolda biraz kadar ederse, Allah yolunda samimi olursa zaman gelir, deryaları aşar böyle. Okunusunu aşar, denizi aşar bir anda ver. Onu aşlar. İki şey o zaman ruh bedenin suyunu aşmış demektir. Kişi yine bu yolda samimiyette yürürse Tabi arada bir dönüş yapmasa, Arada geride atmasa, Böyle bir harama günaha girmese, Namazı terk etmese, yürürse sonra Ruh bedenin Havasıyla uğraşmaya başlar. Havayla uğraşmaya başlar. hava aşmaya başlar. Ki zaten bu bedendeki hava işte hayal istekler bunlar. İşte, dünya 8'i buradan kaynaklar. Hevai derler bunlara. Hayali istekler. Böyle. Bunları aşmaya başlar. Ruh bedendeki havayı da aşınca o zaman kişi rüyasında kendisinin ayakla yerden kestiğini görür. Rüyasında yürüyken ama kişi şu anda o hale gelir ki sanki uyanık böyle. Ruh uyandığı için artık sanki uyumuyor, uyanık sanki böyle. Yolda yürüyken yere saygına basmıyor. Zaman zaman uçmaya başlar, daha uçmaya başlar. Sonra ısı tabakası, ki o aşk tabakası böyle. ...işte... bu öne veriyorum tabası konum miraç konumuz böylece. Demek ki aslında her insanda, Dünya gelen her insanda böyle bir ruhani miraç vardır böylece. Tabi bu ısıyı da aşan kişi, atmosferi aşar. Gökte çıkmaya başlar, gökte dolaşmaya başlar. Artık makamına, manevi derecesine göre yükselir. Öyle evlullah vardır ki cennete kadar gidebilir evlullah vardır. Bunlar da vardır. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizin aslı konumun miracına. Bu mirac Peygamberimizin seri sülükü. Tabi her bir peygamber Zaten daha peygam aş, peygam olmadan bedeni aşmışlar onun ruhları. Fakat tabi ki alem çok büyük kainaldı. Yani hayal edemeyeceğimiz böyle. O kadar büyük, o kadar büyük bu alem. Böyle. Mesela bugün astronominin bildiği nedir? Ancak yıldızlar, galaksiler, madde alemi bunlar. Biliyorlar. Bunlar hiç kalıyor aslında böyle şey. Oysa bir galaksinin büyüklüğü mesela Samanyolu galaksisi dünyanın en yakın olanı böyle çapı 100 milyar bakarız. yılı bin ışık yılı çapı böylece. o kadar muakkuk büyük böylece ama alemlere baktığımız zaman bu galaksiler bir ceviz gibi kalmıyorlar o kadar büyük bu alemler bu İşte Peygamberimiz Ali Hazretleri Meşid-i Aksa'da iki yattığı kıldıktan sonra peygamberle beraber Cebrail Ali Peygamberimizi hemen Beş Aksa'nın karşısına düşüyor. Şu anda meşit vardı üzerinde Kubbetü's Sahra diye meşit var. Tabii o zaman yoktu meşit orada. Bir kaya. Bir kaya orada. Peygamberimiz o üzerine bastı, oradan gökdere çıkma işi başladı. Kubbeci Sahra. Hatta onun altı oyutu bile parçası, altı insan girebiliyor. Ama başladı boşluk başladı değil. Şimdi, Miraç ne anlama geliyor muhteremler? Miraç, mihtah vezdinde ismi alettir. Mesela Fetaha, odan açmak kökeninden. Miftah ismi alet. alet demektir. Yani anahtar demektir miftah. Miraç da uruç. Yükseliş kökeninde fiilinden gelir. Bu da bir yükseliş aleti. Demektir ki yani bir nevi manevi merdiven anlamına da geliyor. Miraç. Kelime olarak, çocuk olarak tabi bu. Ve bazı rivayetlere göre peygamber e göre rivayetlere göre işte Meclis-i o sahranın bulunduğu yerden göklere doğru bir manevi merdiven bulunduğu bildiriliyor bizlere. Manevi merdiven bulunuyor. Tabi bunu herkes tabi göremez. İnsan bunu tabi göremez muhteremler. Fakat nasıl merdivendir? Neyin isidir, Bunları tabi anlayamayız bunları. Bunlar çünkü madde ötesi olduğu için Böyle akıl ancak maddi bilebilir. Bunları bilebilir. Ya yani şu örnek verebiliriz. Yürüyen merdiven gibi diyebiliriz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adını bastığı anda aldı gitti Peygamber'in böyle bir anda kardeşi. Tabi Cebrahsı Peygamber'in yanında anda İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o merdivenden çıktı. Peki acaba neden oradan çıkılıyor? Neden acaba Peygamber Mekke'den çıkmadı, Kabe'den çıkmadı? Orada neden çıkıyor acaba? Yedi gök vardır o terimler. Birbirinden fevkinde. Birbirini ihat eden daha doğrusu böylece. Yani üst ona gelmiyor da bu. birbirine çevirleyen yedi kat gök vardır. Böyle. Bin. Kata göğe çıkılan her göğünde bir kapısı vardır böylece. ama neden kapıları nasıl kapıları? Bilmiyorum. Kapısı var. Tabi kapının büyüktüğüne kadar onu da bilemiyoruz. Bir de her kapıda bir bevvap deniyor. Kapıcı var. O izin vermeden oraya girilmez. İşte birinci sama deniyor, Gök deniyor. Oradan yere ne inerse, melek olur, olsun ne inerse ve yerden göğe çıkarsa oradan çıkıyor. Yani Meclis-i karşıda bulunan sahranın bulunduğu yerden miracın bulunduğu yerden merdivenin bulunduğu yerden oraya çıkıyor. Hazreti Azrail de oradan dünyaya gelir can almaya canını alır oradan çıkar. Kardeş. Ne kadar melek varsa oradan inip oradan çıkıyorlar. Bu için sevgili peygamber Madre Teri de Meclis-i getirildi. O kubbeti sahra denilen Peygamber oradan güne çıkmaya başladı. Peygamberimizin bu çıkış hızı ne kadar hızlı acaba hız olarak, övüş olarak tabi muhtemeler madde ötesi olduğu için mutlaka maddeyle kıyaslanamaz arkadaşlar. Bugün madde halinde en süratli hız, ışık hızıdır böyle eğer Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Kudüs meşrili aksadan göklere ışık hızıyla girseydi milyarlar yıl lazımdı. Tamamdır. Bak muhtemelen. Çünkü öyle galaksiler var ki bize uzaklığı milyonlar ışık yılını buluyor. galaksiler Yani yıldızlar var onların uzaklığı bizlere hatta o yılda ışıkların bize gelmesi görülmesi milyonlarca ışık yılı buluyorlardı. Demek ki eğer peygamber alemlere maddeleri ışık hızıyla gitseydi milyonlar değil uzun bir zamana ulaşmazdı böylece. Bu işte peygamberin gelişi tabii ışıkla kıyasanamaz. Cebrah Aleyhisselam ve Peygamberimiz birinci göğe geldiler Tam önce kapıya geliniyor Cebrah kapıda seslendi ve kapıcı sordu kimsiniz Cebrah cevap verdi Ene Cibril ben Cebrailem yandaki kim sordu o Hazmat Aleyhisselam buyurdu peki ona da göğe gel diye davet geldi mi evet geldi buyurdu. Bunun üzerine kapıcı birin semanın göğün kapısını açtığı cebale aleyhisselam peygambe göğe girdiler muhteremler. Girdiler. Bir de şii husu burada arz edeyim önemli olarak peygamberimiz aleyhisselam hazretleri nis'in göklere götürüldü. Haşa yani Allah orada diye muhteremler. Allah meklamı ne Meryem'in bize şöyle buyuruyor, İsra Suresinin birinci ayetinde, linuryehü min ayatına buyuruyor. Linuryehü min ayatina. Bak, buradaki huzamiri, peygamberimize diyor. Onlar göstermemiz için, peygamberimiz min ayatına ayetini göstermemiz için kaldırıyor. Demek ki peygamberimizin göğe çıkışı Mevlamızın ayetlerini kudretini görmesi için neler var ne alemler var ne varlıklar var ve bu kehanetin dengede nasıl çalışıyor nasıl sisteme bağlanmış otomatik bu kehanı bağlanmış işte peygamberimizin bunları görmesi için peygamber çıkarıldı peygamberimiz birinci samaya gelince Orada bulunan meleklere baktı. O kadar çok melek var ki orada muhteremler. Şöyle bir kısa bir ölçü vereyim. Yani bir hayal edebimin için. Dünyaya gelip geçmiş ve gelecek insanların toplam yekünü bir. Yine dünyaya gelip geçmiş gelecek bütün cinlerin toplamı, şeytanların toplamı, hayvanların toplamı. Yani dünyaya gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün insanların, cinlerin, şey hayvanların toplamı hep toplam sayısı bunun 10 katı daha fazla birinci kattaki meleklerin sayısı mudur beraberce. Tabii o Mevlam bir bela. Yani rakamı sımarsa bunlar. Peygamberimiz birinci semaya geldi, baktı orada meleklerin vazifeleri kıyam Ayakta Allah zikretme. Allah tesbih etme. Böyle. Kıyamda böyle. Onların görevleri. Peygamber baktı. Bir kişi gördü peygamber. İnsan. Orada gördü. Peygamber soru Cebrail'e. Tabi Cebrail her zaman gelip geçiyor. Biliyor onları. Peygamber Cebrail'e sordu. Kardeşim Cebrail kim bu? İnsan burada. Cebrail şuna buyurdu. O Hazreti Adem. İşte baban Adem. Bir de onda görüş müsafaheti. Peygamber geldi. Adam Allahü Alem, sen haber Peygamberimiz. O da silamın aldı. Ey Salih evlat, ey Salih nebi Peygamber dedi. Adam Aleyhisselam Peygamber tabi kucaklaşırlar. Orada ettiler Adam Adem Alem sonra oturmuştu oturdu bir yere. Adam Allahü bir sana bakıyor yüzü gülü adam arslanım tebessüm ediyor gülümüşüyor adem arslanı şöyle bir sol tarafa bakıyor sanki bir hüzün duyuyor mahzun oluyor böyle devam ediyor peygamberim cebrail'e sordu yine kardeşim cebrail bak bu adem babamız adem babam dedi sana bakıp gülümüşüyor sonra bakıp hüzün duyuyor neden acaba şöyle yapıyordu sana baktığı zaman... ...gelecek neslinin... salihlarını görüyor. Yani gelme gelmiyor gelecek. Ne kadar nesli... ...torununa gelecekse... ...onlar ruhiyetini görüyor. Her birini... ...makamına göre. Peygamberler, daha nurlu... ...sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler... ...hepsi makamına göre... ...bir nurlu, parlak şekilde... ...onları görüyor el cennet. Onlara bakıyor. Tabii baba olarak seviniyor. Elada torunları ve torunları var diye. Sonra dönüm sonuna bakıyor. Orada da ne kadar ehli cennetlik varsa torunlarından gelmiş, şu anda yaşayan, gelecek varsa onların da ruhunu görüyor. Onlar da kapkara görüyor onlarda kapkara korku görünüyor onlarda hep neşe. Yani ne kadar azgınlıkta ileri ise böyle inatta, küfürde, inkarda, günahda, haramda, zulüm baskıda ne kadar ileri gideceklerse onları o kadar kötü görüyor, ona tabi hüzün duyuyor buyurdu Cebu Aleyhisselam. Birinci sema dünya oradan yönlendiriliyor muhtemelenler. allah Teala her şeyi Mevla'nın bir sebebi bağlamış otomatik bağlamış İşte bu dünyada neler olacak? Yani havanın ısının değişimi, doğal dengelerin bozulması, aşırı kurak, aşırı sıcak, dünyada kaç tane meyve olacak? Onları kimler kimler yiyecek? Mesela bazı meyve yere düşer, ta olmaday oltan sonra düşer, onu karıncalara kurtar yerler. Bazı kırlığı gibi uçta olur, onu kuşlar yerler işte. Kaç tane pirinç olacak muhteremler? Tabi bize bunun hayal gibi gelir yani ben. Neden? Biz aciz çünkü muhteremler. Biz aciziz. Elimizden ne geliyor ki? Kimisini yiyebilir ki böyle şey? Mevla tadı ağzımızdan alsa muhterem böyle bir hastalık verse yedirilmezse ne yapar ki böyle şey tankışın sağlığı yerinde sıhhatı yerinde parası var mülkü var Allah'a katılsın bir dert olsa ne olacak ya Bir olan bir dert verse işini ateş düşüse yansa geçen boğazdan geçmez muhteremler ya onun için biz tabi aciliz muhteremler yani kendi açımızdan kesinlikle bakmayalım bunlara Zaten aldıran buradan aldırın işte böylece. Aldıran buradan aldırıyor böylece. Mesela kalktı bir müşrik de peygamberimize bir çürümüş kemik kaldı, Ufaladı. Çok çürümüş eski kemik. Üfetti, toz oldu. Ne dedi? Ya Muhammed bu çürüyen kemiği kek tekrar kim diriltebilir dedi. Tabii kenar açıdan bakınca o diriltemez. İnsan diriltemez muhtemelen bugün çağımıza bırak o çağı çağımıza bilim teknoloji muazzam süratle yükseliyor hala yükseliyor hücrenin şekerden içi dışı böyle dip dip araştırılıyor ama bugün bütün bilim insanlar bir araya gelseler bütün büyük devletler böyle, bütün servetlerini bir araya koysalar bilim adamları bir, bir araya gelse bütün teknoloji bir araya gelse bir tek hüce yaratamıyorlar. Bir damla kan yapamıyorlar. Kan! Kan hamma deri belli işte bak. Efendim ağır hasta kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Yapın bakalım yok. Kan istiyorlar. Şu gruptan kan lazım veriyorlar. İşte sevgili kardeşlerim Allah aşkına kesin de kendi açımızdan bakmayalım olaylara. Allah'ın kudreti Mevla'mızın beresi, beresi, beresi. İşte birinci semada melekler görevleri, oradan dünyayı yönlendiriliyor. Deprem de oradan oluyor Orada oluyor, orada, orada. Deprem de oradan oluyor beresh. Evet o var, var tabii ya, bulut var. Bu yokken bulut yaratıyor mevlam bak ya? Allah'ın düzen mi böyle? böyle su buharı çıkacak böyle şey. Allah'ın dilediği anda... bir araya gel, yoğunlaşacak... Mevlam'ın dilediği... sevk eder onu Mevlam'a böyle şey. Sevk eder şey. Yoksa... yani allah Teala bir sevkiyat memuru olmasa... E, denizden çıkan buhar... yüzden yoğunlaştırır... gene denize gider böyle şey. O zaman... dünyada ne göl olur... ne olur... ne akarsu olur... Ne ikin olur ne tatlı su olur bu trenin ya. Allah'ın koyduğu düzen var bu trenlerde. Rabbim güneşi yaratmış, ısı yapacak. Su buharlaşacak böyle çıkacak. Ama mevlem ne yapayım? mevlem? Bir atmosferde ısı dengesiz oluyor böyle. Basınç değişiyor. ben bir rüzgar çıkacak bak. Rüzgar fırtına böylece. Ne yapacak rüzgarlar? Siçek memurları, sevgiat memurları rüzgarla falan. Alıyor bulutu götürüyorlar böyle. Bulut yani onun emrinde çünkü emirle böylece şey. nereye götürüyorlar? Vallahi muttaala Allah taala'nın takdir ettiği yere götürür bunu böyle, götürüyorlar böyle şey. Oraya götürüyorlar. Orada ne kadar yağmur yağacaksa o kadar böylece. Şey. Tamam sayı tamam mı? Sayiyle muttaala böyle. Sayiyle sayı tamam mı? Yine emir ...hala bakalım rüzgarı alıp başka yere götürüyor... ...dağıtırıyor işte da... ...artık gerekmez geliyor nasıl o bölgeye. İşte muhteremler... ...dünyamızın birini samadan yönlendiriliyor. ...Peygamberin orasını gösterdi... Ebence. ...hangi melek ne yapıyor... ...rızıklar, yağmurlar, şunlar... ...depremi, seli, şunlara, bunlarla ne böylece... ...her şey oradan yöndendiriliyor böylece... ...doğal işte yönlendiriliyor. Melekler Peygamberi ricat eder. Dede, ya Resulallah, ne olur? İmam ol bize namaz kıldır. Arkamda namaz kılın ya Resulallah. O şerifi bir daha yaşayamadılar. Bir daha yaşayamadılar. Der. Ta Peygamber Cebrail'e baktı. Cebrail, Mevlam ona bu şey bilirmiş. Cebrail, Ebe dedi. Ve... Peygamberimiz Aleyhisselatü Hazretleri imam oldu birinin gökyüzünde. Melekler uydular. Orada iki dekat namaz kılındı Tabii Peygamberimiz imam melekler cemaat olarak ki melekler sır nurdur. Ruhtur melekler. Nurdur. Yani şeffaf melekler. Yani meleklerin gönlüne Allah'tan başlı hiçbir şey gelmez ben. Onlar için yer şekimi yok, ısı soğuk bir şey yok onlar için. Belki yeme içmezler, hava solumazlar. Meleklerin tek ruhsal gıdaları Allah ibadet etmek... Allah'a teşbih ederler. İşte öyle bir cemaat-ı kübra böyle. ...görünmeyen bir cemaat böyle. Toplu melekler namaz kılmanda. Peygamber Efendimiz Hazretleri tabii oradan ayrıldı. İkinci göğe gelindi. Aynı şekilde Banu Selm izin istedi, izin alındı, içeri girildi. İkinci gökteki meleklerin de ibadetleri hep rüku halinde, rüku halinde Allah Teala'ya tabi tesbihat. Yani Subhanallah'e bir hamdi gibi ama daha değişik kelimelerle anlamı çok daha değişik olmak üzere Allahü Teala'yı Tespiri ediyorlar. Hep rükü halinde. Bu ikinci gök muhtemelenler birinci göğü etradan kuşatan bir şey böyle. Kuşatıyor. Dünyaya nazaran birinci göğü ne kadar büyükse ikinci gökte birinci gökte ikinci göğe kadar o kadar küçük bir muhtemelenler. Yani ikinci gök büyüktüğü artık hayal edemeyelim. O kadar muazzam büyük ikinci gök. Tabii büyük olduğu gibi de orada meleklerin sayısı bunların sayısından çok ama çok kat fazla fazla. Peygamber Aleyhisselam baktı orada iki kişi gördü Peygamber böyle. iki insan yani gördü Peygamberle. Soru Cebrail'e Karışim bunlar kimler? Bu şu Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti Yahya Aleyhisselam. Zaten onlar teşhirlikler ikisi bunlar böyle. Akraba zamanda ikisi da. İkisi orada. Şunu artırıyor muhtemelen cemaatimiz. Bu birinci gökte ikinci gökte de daha başlı peygamberler var. böyle. Çünkü evliyalar ruhları var. Orada bunlar var böylece. Fakat birinci göğün sultanı Adem Aleyhisselam yani. İkinci göğün sultanı Hazreti İsa Yahya Aleyhisselam Aleyhisselam. Biliyorsun İsa İslamasları diri ölmedi. Ölmeden Allah'ın göğe kaldırdı böyle işe. Tabi Hristiyanlara göre ama onlar da bunu bilemezler mutlaka. Yani vahiy Allah emirle ilahi ayetler peygambere geldiği için tabi İsa İslam göğe kaldırtıktan sonra o konuda ayet gelmeyeceğine göre onlarınki neye kaldı? Bir zanla kaldı, zan kaldı. Ali ki ne oldu? Yahudiler İsa'yı öldürmek için bastılar. Hatta Havari'den biri ihbar edirse açtılar yerini. Yani az bir para karşılığı ihbar etti yerini. Yahudiler bastılar, orasını bastılar. Allah Teala Mevlamız Hazreti İsa'yı ihbar eden Havari'yi Allah Teala İsa'nın bir şekline dönüştüğü noktada. Gelen kişiler onu İsa diye onu yakaladılar. Onu çağıma gelirler. Ve İsa'nın Aleyhisselam'ı göğe aldı. Böyle, kaldırdı. İsa'nın gö gökte diridir, diridir. Tabii gökte yaştan mı olmadığı için aynı işi kalıyor orada böylece. Geçelim bir kısa işler geçelim muhtemelen. Çünkü münaj konusu mali bir konu olduğu için böyle elhamdülillah hem tabi feyizli tatlı bir konu sonra çok böyle sırları alan yani manevi açıdan çok sırları da işleyen işleyen bir konu bu konu oradan peygamberimiz aleyhisselam aleyhisselam ile beraber üçüncü göğe çıktılar üçüncü göğe gelindi yine tabi her göğün kapısı var Nasıl kapısı bilemiyoruz. Bunu yani üçün günün kapısı tabi bilmiyoruz da yani bir örnek olursam belki de binlerce güneşten daha büyüktür bence. öyle kapı. Böyle. Yine tabi izin alındı girildi. Üçün meleklerin de her birisi o anda secde halinde zaten hep ibadet secde halinde böyle ediyorlar. Peygamber üçüncü göğe geldi, selam verdi meleklere. Melekler seyze alırken başını kaldırıp Peygamber'in selam aldılar. Yine secdeye gittiler. İşte bir vaate göre on üç, iki secde yapıyoruz bizlerde bir vaate göre. Üçüncü gökte yine peygamberimiz tabi en nurlu parla bir kişi var peygamberimiz. Soru Cebrail'e Cebrail bu kim karışım Cebrail? O Hazreti Yusuf Yusuf Aleyhisselam. Tabi Yusuf işte hem nurlu hem de çok güzel peygamberle gitti selam verdi. O da selam aldı. Ve Aleyküm Selam Ey Salih kardeş dedi o. arz ettiğim gibi az önce üçüncü semada da gökte de başka peygamberler de var. Fakat oranda sultanı Peygamberin başı Yusuf Aleyhisselam'ı aradı. Böyle. Onun rahat orada ruhani Sonra yine aynı şey peygamber de namaz kılırdı. Orada bundan cemaata da, meleklere de. Oradan dördüncü göğe çıkıldı. Tabi bir gökten öbür göğe geçiş. Kim bilir ışık hızı ile kaç milyona yıkılamadı o ışık hızı ile kim bilir kaç milyon yıl olması gerekir. Ama Mevla'nın verdiği bir hal ile cebarsam hızıyla Pegamuzu o götürüyor, Kandi de götürüyor oraya. Pegamuz bir anda gidiyorlar böyle, gidiyorlar. Dördüncü semaya gelindi, yine aynı şekilde izin aldı sonra işe girildi. Yine Pegamuz selam verdi meleklere, o meleklerin de ibadetleri. Kud halinde, oturma halinde böyle. Yani dişi oturmuşlar, bir şey oturmuşlar, oturdukları yer Allahu Teala'yı tesbih ediyorlar. Her göğün, meleklerin tesbiyatı değişik oluyor. Onu yapıyorlar. E peki ki bunda acaba ustanız duymuyorlar mı bundan? Takuda gelebilir. Az önce dediğim gibi, eğer kendi aşımızdan baksak tam ustan duyulur, Yorulur insan acık yokumuz gelir, ayağımız uyuşuyor kanımız hareket etmez ama meleklerde böyle bir şey yok muhteremler meleklerde yer çekimi yok, meleklerde kan dolaşımı yok meleklerde meleklerde sinir sistemi yok meleklerde meleklerde sinir sistemi yok meleklerde Meleklerin tek gıdası allah Teala zikir, tesbih feyiz olarak öyle. Onların için karanlıktır, soğuktur. Belki yormak yok onların için tabii. Onlar sanki yeni yaratılmış gibi. Belki milyonlarca yıldan beri alimat yapıyorlar, ama sanki yeni yaratılmış gibi. O aşkla yapıyor bunları buna. Dönüş gökteden peygamber insan gördü, sebaba sordu, buyurdu, bu dedi: İdiz aleyhisselam, İdiz aleyhisselam. Peygamber gitti, selam verdi. O da ve ya Salih kardeş ya Salih Nebi peygamber dedi. O da. Ondan sonra beşinci semaya gidildi. Yanında tabi peygamber her semadan ama sıkıldı. Bekle beraber. Peygamber beşinci semaya göğe çıktı. Orada Harun aleyhisselam var. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselam ve kardeşler bunlar? Altıncı semaya gelindi. Ve Orada da Musa Aleyhisselam, yani oran sultanı Musa Aleyhisselam diyorlar. başkaları var da, peygamberler var. Oradan yedinci göğe çıkıldı, yedi gök. Bunlar madde alemi ama benimler. Madde alemindeydi gök bunlar. Yedinci gökte peygambere çıktı. Tabi yedinci gökün büyüklüğü artık yani hayal edilemez. Yani birinci gök dünyaya oranla nasıl ki çöldeki bir ufak bir yüzü gibi ise ve birinci gökte ikinci göğe oranla çöldeki yüzü gibi ise her göğe böyle büyük büyük, büyük geniş geniş etan çevreleyerek yedinci göğün büyüklüğünü artık hiçbir duygu anlayamaz tabi öyle büyük peygamber oraya gitti Melekler tel peygamber selam verdi onları Allah tesbih at ibadetleri, peygamber baktı, bir bina gördü orada. bina böyle. soru cevabı böyle, kareşin nedir bu bina buyurdu, o Beytül Mamur dedi, ismi Beytül Mamur Beyt ev demekti yani Mamur imalinin Beyt anlamına geliyor hatta rivayete göre Beytül Mamur daha önce dünyada inmiş Söy onu kaldırıyor, göğe kaldırıyor. Gidince semada buluyor. Beytül Mamur böyle gayet değişik cennet taşlarına işlenmiş ama yani Yakut'u, Zümrüt'ten böyle işlenmiş. Gayet muazzam büyük. Tam da Kâb'ın girilmiş gelinmiş. Öyle gelinmiş. Peygamber yani. baktı bir insan kişi Beytül Mamur'a böyle yaslanmış, oturuyor. Tabii Allah'a bir halde. Peygamber sordu cevabı kim? Buyurdu bu Hazreti İbrahim aleyhisselam buyurdu. O da senin baban buyurdu. Peygamber'in torunu olmuşlar peygamber çünkü. Peygamber selam verdi. var Ve selam ya Salih kardeş Salih evlat. O da buyurdu be, peygamberimize. Baktı peygamberimiz hep melekler Beyt-i Mamur'u tavaf ediyor. ...ediyorlar... ...sulu Cebrail'e... ...bunlar kim ne yapıyor bunlar... ...şöyle cevap verdi... ...ya Muhammed... ...her gün dünya günüyle... Yani. ...tabii orada gün yok... ...orada ay yok orada böylece... ...orada zaman birim yok... ...orada... ...buyurdu... ...dünya günüyle... ...her gün o ölçüde... 71 melek... ...bunun tavafı geliyor... Tavaf her gün geliyor beni. Tabi olan tavaf uzun sürüyor tavafı falan. Işte. Uzun süre tavafları. Allah'ın tesbihatları, zikirleri, şükürleri ibadeti uzun sürüyor. Sonra bunlara gidiyorlar. Başı melektere geliyorlar. Ama meleklere ömrü de bir defa sıra geliyor. Daha gelmiyor zaten gelmiyorlar. O kadar kablak melekler. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, orada yine muhteremler Beyti'nin Mamura Peygamber İmam olduğum bütün melekler peygamberimize tabi oldular cemaat oldular orada yine ikiliki namaz kılındı tabi o namazın tadı o namaz ruhsal zevk feyizleri onlara birine bir tabi anlamayız muhtemelen böylece onları şimdi oradan sıra nereye geldi aziz cemaat muhtemelen kardeşlerim Sidre-i deniyor. Sidre-i Muntaha. Artık madde alemi bir amca. artık böyle Sidre-i Bu Sidre-i Muntaha da 7 göklerden daha büyük var. Yani düşünemeyiz diyorlar. Yani bir galaksiyi büyük düşünemeyiz başa şey. gökte bulunan bütün galaksilerden bu Sidre-i Muntaha denen bölüm İçerisi onu etmiş bunları. Daha büyük. Orada bir ağaç var. Zaten sidir bir ağaç ismidir. Arabistan'da ona bir ağaçtır. Sidir ağacı derler buna. Onun meyvesi olur. Şöyle kırmızıya çalan sarımtırak meyvesi olur. Nebk isim verirler Araplar o meyveye. Bu çok orada Arabistan'da vardır. Sidir ağacı derler. İşte orada bir ağaç. Sidir ağacı. Yani onun için ben, sidir müntaha, müntaha artık en son nihayet anlamına geliyor. Neyin nihayeti bu? Yedikal göklerdeki bütün varlıkların ilmi oraya ulaşabiliyor. İlginçilmiyor artık. Yani. yani insan olsun, peygamber olsun, gökler melekler olsun, bunların ilmi ancak ki oraya ulaşabiliyor. Sizemin ulaşabiliyor. Ancak oraya çıkabilir, çıkabilene oraya kadar çıkabiliyorlar. İleri geçemiyorlar böyle. Yine onlar yukarıda bulunanlar da oraya kadar inebiliyorlar. aşı inemiyorlar zaten. Sizemin ta bir bölüm demek, gibi. ayrım vereceğiz. Sizemin ta işte Cebra Hasem'le bakalım ama Tam ortada böyle. Hatta ağaç ama tabi ağaç deyince yani aklına tabi dünya ağaç gelir böyle. Yani odun keresi eden bir yapraklı ağaç gelir böylece. Tabi o başka ağaç mı tevimler? O ağacın büyük düğünü Mevlam belirle takip Yani güneş, yıldızlar onun bir yaprağı olamazlar böyle. O kadar büyük bir ağaç. Ortası Cevbi Aleyhisselam'ın makamı. Etraf meleklerdir. Velaımız buyuruyor Necim Suresinde Sebilla iz yoksusidrete ma yoksah. O anda sizreyimin dahi parasını bir şeye kapladı böylece. Ne kapladı? Ma yoksah. Kaplayan kapladı. Veren bilir miyiz herhalde? Anlayamayız herhalde. Tabir ilah bir nur, bir halber oldu demek ki böylece. Yani melekleri coştu, coşturdu böyle. Rüsullah'ın nurundan bir nur oldu olarak. Mâ basarı ve mâ allah Teala Teala şerebiliyor Peygamber'in hakkında. maza zâgal basarı. Peygamber'in gözü hiç yere kaymadı. İşte manevi makamlarda Temel unsuru bu olması gerekiyor bence. Yani bir kişiye maliye makamlara bir gürüşe başladığı mı, kişi de başlar bahalara başlar bence. Önce mesela kişi'nin bulunduğu yeter bir şeffaflaşır. Kişi bir oturduğu yerde Allah ederken öyle bir tepikli halindeyken duvarlar şeffaflaşır, kişiyi etrafını görmeye başlar. Sonra bu kişinin durumu arttıkça kişiye komşularını görmeye başlar ebedice başlar. Ama bunları gören bir kişi, öyle bakarsa, bak komşuyla şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor, öyle bakarsa, yolda kaldı. Bitti. Işim, devam eder. Kaldı. Hiç o ibadet devam edecek böylece. Şimdi yürüyor buyuruyor, mazagal için, ma hiç Peygamberimizin gözü bir yere kaymadı, hiç hi kaymadı böylece. Peygamber o kadar gökleri gördü, o kadar esrar sırlar var kağıtın yönlendirilmesi, denge düzen kuralları, neler neler var böylece. Sizin Tayyip Peygamber gördü. Peygamberimizin hiçbir gözü kaymadı. Ve ma tegah. Peygamberimizin kalbi de birine meyletmedi. Aşırı yapmadı Peygamberimizin. Yani Peygamberimizin gözü kalbi hep Mevla'da ama. Bana Mevlam gerek, Mevlam gerek Mevla. Yani Düsü de bu böylece. Hak yolunda velayet makamlarında temel unsur da bu. gerekli de bu. Gerekiyor. Kız bir şeye bakmıyor. Böyle kiramet, meramet, şunlar, bunlar hiç gelecek insana. Benziyor. Oyunca gelecek insana bunlar. Benziyor. Eğer bir anında o var bir keramette hoşlanırsa oyuncağa daldı kaldı orada. Benziyor. Yani çocuk oyuncağına daldı okula geç kaldı. Okul yetişemedi. Sırda kaldı çocuk böylece. Buna benziyor. Lekadırre'a işte peygamberimiz orada gördü. Min ayati Rabbil Kübra. Rabbinin, Allah'ın en büyük ayetlerini gördü. Kübra Ekber'in müennisi dünya vesilinde. Rabbimizin Allah tanıcı en büyük ayetlerini gördü. Peygamberimiz orada. Yani şu oraya olan düzen böyle yerler gökler bütün bu sistem düzenler en ince sırlarına kadar şey. en ince ayrıntısına kadar onda peygambere gösterildi Nasıl çalışıyor şu kainat böyle şey? Nasıl bir denge, düzen kurulmuş böyle şey? Nasıl bir sistem var kanatta? Hep peygemeye gösterildi. Peygamber ise bu biraz eğlendi. O da namaz kılıp peygamberden rivayet ediliyor Aleyhisselam Hazretleri'nin. Tabi oradan şimdi daha yukarı gidilecek. Gidilecek. Ama orası sizlere müntihah. Yukarı çıkıp mesele şimdi oradan vereceğim. Zebrah ki Ya Muhammed kardeşlerim sende. Benim makamım burası. Ben makamımı bir adım asamam, aşamam. Yanarım. yanarım yanıyor? Niye yanıyor? Tabi aşkullah cemali yakıyor motorunda. Kaldıramıyorum ben, kaldıramıyorum belice. Al ben Allah aşkına dışına bakın işte O güzel mevlamımızın kudreti bakın beli. Mevlamızın ilmi azameti kurduza bakın belice. Her şeyin belirli bir yörüngesi yeri var belice. Meleklerin de belirli yerleri var. Birinci gökteki melek, ikinci kötü yaşayamaz. ikinci kötü melek de birinci kötü yaşayamaz. Hepsinin yerleri var. Işte. Nasıl yıldızların baktığı. Dünyamızın, uyduların, güneşin, galaksilerin böyle. Hepsi hareket halinde böyle. Hepsi dönüyor. Hepsinin belli yörüngesi var. Kim haddine kalmış ki yörüngesini açsın bakalım hadi. Açsın bakalım ne şey ya. Mevla bi'r esebillah ve şemsi tecriye lemisakarin liha bak. Bu sırrı güneş hakkında. Çok ay cevher tabiri şey. Yani güneşin bir istikrar yörüngesi var bak. O da tecriye o da dönüyor hareket ediyor. Yörüngesinde. Allah ona verdiği takdir ettiği görünge var, çizgi var vereceği. Güneş'te, yıldızlarda, dünyamızda, bütün uydularda Allah'ın takdir ettiği yörüngesinde, Allah'ın takdir ettiği ölçüdeki şekilde dönüş hızıyla dönüyorlar böylece. Daha bunun dışında mesela denizlere bakalım o Denizlere bakalım böylece. Mesela balıkların da böyle karmaşık balıklar yok. Hayır hayır Tatlı su yaşayan balık ayrı, acı su yaşayan başka Sonra deniz yaşayan balıklar, o olan böylece. Okyanusun üstünde yaşayan balıklar var. Aşla masa ileriye doğru böyle, aşla böyle. O gün üstünde yaşayan balık aşla inemez böylece. Mesela okyanusun 80 metre derinliğinde yaşaması gelen bir balık yukarı çıksın, oksijen temas eder, parçalanır, gider bu şekilde. Bakın bu terimler. Yani şu kütüte bakınız ben. Ya yani insan nasıl Allah kuvvet olmasın güzel evladımıza? O güzel melekler, sana kurban can vermesin gibi Balıkların da böyle melekler onlara yörengi vermiş böyle şey Balığın da yaşayacağı böyle. Hepsinin yerleri belli böyle. Kara da bu şekilde böyle. Yer altın yaşayın yaşayamaz. Yaşayamaz. İşte meleklerin de o kadar melekler. Yani sayısının yanında bir Allah hatalabilir. O kadar melekler meleklerinde her birinde belirli bir makamı yeri var. Yeri geçemiyor böyle. Nasıl bol geçemiyor yerini? Dengizli doğal dengesi bozuluyor. Hayatı gidiyor. Peygamber burada Cebrail'e. Kardeşim Cebrail. Sen beni gezdin aldım Mekke'den. E, sen burada bırakıyor musun şimdi? Ben ne yapacağım bu alemleri? Bilemiyorum ben bu alemleri. Bilemiyorum. Cevabı nasıldı ya Muhammed. Hepimizin verilen makamı malum. Hepimizin belirli makamı var. Ben bu makamı bir kadem, ya adım değil, bir ayak yani böyle. Bir adım ayak atarsam, yanarım dedi, yanarım böyle. O aşkı ola, cezbi ilahiyeti kaldıramıyor. Yanarım böyle. Gördü. İşte o anda Mevlam arada, Peygamber gönderdi cennetten bir şey, hem de. refref denir refref deniyor böylece. Bir cennet yatağı. Peygamber geldi yeşil ipekten, ipekten böyle gayet geniş ve böyle. o zaman büyük, büyük tabii. Tegambes'e konuştu ama da. Yani konuştu de ona. Ya Muhammed sen burada garip değilsin. Sen Mevla misafirisin. Ya bakalım bana binde de böylece. Aldı onu. İşte ondan sonra öyle alemler ki, mümkün öyle alemler ki tabii artık akıl sıra bilmiyor böyle. Ama o alemlerin yanında yedikad gökler, yani galaksiler, sildi müntahalar böyle hiç kalıyor böyle Böyle alemler, orada boş mu? Orada melekler var böyle şey. Melekler de var böyle şey. melaike mukarrebin, Melaike-i kurbiyyun denen böyle şey. Meleği âlâ denen başka melekler. O meleklerin hiç din haberi yok onlara o meleklerden böyle şey. O meleklerin yere gökü tabiri yok meleklerden melekler o metre aşkıyla yakmış böyle Allah'a de yanmışlar böyle cezidi onlar böylece onlar bir şey istemiyorlar Mevlamız'dan böyle işte sevgili peygamber aleyhissalama derim muhtemelen böylece derece derece böyle böyle yani mali nur, nurani perdere böylece başka bir hale başka, hale başka bir hale ki yetmiş bin hicab deniyor böyle ki aşçı peygamberimiz hicab perdemektir. demektir her makam geçişinde kim bilir kaç bir ışıklısı mesafe. Gidip peygamberimiz, Ali Samadetleri. Sümme dena fethedella makamına peygamberimiz geldi. Sümme dena buradaki dena yaklaşma sözlük olarak ama tabu bu mecaz olarak anlatılıp bunu belirleyeceğim. Çünkü mevram orada değil, haşta böyle. Ancak Peygamberimiz o makamları aşınca peygamberimiz Allah'a göreceği kıvama gelperim geliyor müterrimler. Çünkü peygamber de olsa bir kişi dünyada Allah'ı göremez. Göremedi işte. Musa Hazreti o da büyük peygamber. Ul lazım peygamber Musa'yı mazedir. Tur Sina'da Allah'ın kelam açı duyuyor. Kulana değil müterrimler. Bütün duyguları bütün hücrelere çünkü Allah kelamı bir cihetten gelmez hatırlayalım Size bir örnek vereyim. Bir gün Kadir gelen hazretleri almış talebelerini kırda bir yere gidiyorlar. Yürüyüp gidiyorlar. Namaz vakti gelmiş. Az İmam Abi Hazretleri imam oluyor. Tabi öne geçiyor. Talebeleri safta cemaat yollar. Namazı duruyorlar. Tabi Abdülk Hazretleri Gavsik Azam'dır böyle. Yani çok büyük, çok büyük Velullah. Peygamber'in dizisinden geliyor aynı zamanda kendisi böyle. Onun namazı tabi başka namaz böyle. Şöyle tatlı, feyiz, ruhsak bir namaz böyle. Uzun bir namaz tabi. Tam bunlar namazdayken yerle gök arasında sanki böyle bir kırızımsı bir nur gibi bir şey bir taht beliriyor. Üstünde bir varlık oturuyor. Şöyle sesleniyor. Gelgük arasında. O varlık sesleniyor. Ya Abdülkadir kulum artık sen ben her affettim. Senden razıyım. Cennetim arasında sana vereceğim. Namazda gerek yok artık. bırak sen namazı artık. Şey. Yetersin yaptıkları. Bunu duyan tabi talebeleri seviniyorlar böylece. Namazı bozuyorlar bunlar. Böyle. Artık kurtuluk. Seviniyorlar. Yani böyle bir şey gördük diye. Hazreti Kadir namazı bozmuyor tabii, Namazı devam ediyor. Onu gören talibine tekrar namaza diyen duruyorlar. Namaz bitince mübarek zat selam verince başını kaldırıyor. şey diyor Ya melun diyor. Bak şeytan şeytan. Ya melun Bulamadığını altı insan diyor. Ne benimle böyle diyor. Hemen şeytan oradan iniyor. insan şeklinde geliyor. Abdülkadir'in yanına geliyor. Ya Abdülkadir? Allah aşkına söyler misin diyor. Benim şeytan olduğumu nereden bildin diyor. Ben çok evliyi buradan kandırdım diyor. Böyle. Yani evliye bakıma ulaşmışken şu evli evim buradan kandırdım, yoldan çıkardım, azırdım onlara böyle, Sapıttım onları. Sen ne olur Allah aşkına, nereden bildin benim şeytan olduğumu, nereden bildin? Bakın şunu diyor muhteremler, şir bildim diyor. Yani din hikmet kuraldan bildim böyle diyor. Dini kurallara göre, yancımıza göre diyor. Allah Teala mekanda münazededir. Haş Allah'ın mekana değil böyle. Yani bir yerden görünen, haşa olamaz. İşte. Bu bir. İkincisi, Allah Kur'an'a bizlere ölünceki ibadet edin buyuruyor. Kur'an ı Allah u Teala. Sen ise bunu ibadete bırakın dedin diyor. Tabi Kur'an ters düşüyor böyle diyor. Bundan bildin buyuruyor. Şimdi muhtemelen cemaatimiz Sümmedena yani Peygamber Arasıl Artık öyle bir makameyle peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bir varlığın ulaşabileceği son noktaya peygamber geldi artık. Geldi o oray peygamber oraya. Yani peygamberimiz her artık tekmil, tamamlanma oldu peygamberlerde. Az önce dediğim gibi dünyada Musa Aleyhisselam'ı peygamberken peygamber iken Cemalullah'ı göremezler tabii. Hatta Musa A.S. tur işin adada bilgi Allah kahm duyarken ki her adam duyuyor sesle böylece. aşık oluyor Musa A.S. Ya Rabbi ne olur göster bana cemalini bunu göster bana Rabbim Yandım dedi. Bu Rabbim kulum bak bakalım şu şeye daha sen dayanamaz olan bir yolda sebila lenterani burada ya ya Musa sen elbet telbetimi göremezsin. Velakinin zur ilence cebeli. Şu dağa bakın. Eğer o dağ yerinde ister kalabilirse Fesefeterani. Evet. Söyle göre bir bakayım böyle. Velamız dağın tecrü ettiği anda Ci'alehü dekka ve har musa sayka. O yamarullah dağ taş kaya. Tecrü ettiği anda dağ tosun oldu böyle şey. İflak ettiler. Paltıda tozumun olduğum uzam düştü, bayılıyor hep öyle şey. İşte Musa Rısa dünyada allah Teala'yı görmeye takat getiremiyordur. İnsan güneşe bakamıyor azıca mahtemiz. İnsan güneşe bakamıyor insan be. Saabenin biri, peygamber yalarmış saabenin biri, ne olur ya Allah bir melek göreyim, sıradan melek göreyim be. yani dünya meleğini göreyim. En akşam makamda onu göreyim. Peygamber dedi ki ona dayanamazsın da. Sana zarar olur. Ne olsun olsun onu iyi göreyim ya Resulallah. Peygamber orada melek hazır olmuş. Görmek istiyor. Dedi ki melek ya Resulallah ama benden davacı olmasın yarın mahşerde. Olmayacağım deyince melek şöyle bir an böyle bir nurunu parlattı bebele. Hemen kişinin gözü kırıldı. Kapanmadı. Onun gözünü gitti peygamber, aldı peygamber. Peygamberimiz Smedana öyle makankir peygamberimiz Fethedellah. Fethedellah da aslında sakma anlamına gelir. Taburcu anlamı yine mecas hakikat anlam değil. Yani peygamberimizin gönlü artık yani mevlaya sarktı peygamber. Kalbı Fethedellah. Peygamberin kalbi artık Allah'a yandı peygamber peygamberimiz o kadar şey gördüğü halde hiç kal peygamberimize peygamber Mevla istiyor Bileşen peygamber o makama geldi artık o ortaya geldi hiçbir varlığın çıkama ortaya gelip peygamberimiz fetedella peygamberin kalbi Mevla'ya artık saktı Mevla da yandı kalbi fekâne kâbe kavseyni ev edina. fekâne oldu Kabe kavseyni. Kavs yay demektir. Hilal şeklinde, yani yarım daire şeklinde ok atmak için yapılır. Ortasına ve bir kiriş bağlı böyle çekilirmiş böylece. Kavseyn tesniye iki yay demektir. Kabe kavseyni Kabe miktarı. Yani iki yay miktarı. Evet etme hatta daha da yakın yani arada artık kalmadı muhtemelen kalmadı. Şimdi bunun büyük Eylullah'a göre şöyle bir manası var bunun tasavvufu olarak belediyeceğim. iki yay. İki yay. Buradan böyle bizlere işte iki zira iki karış buyurmuyor muhtemelen bak. Ayet-i Kerime'de Kabe Kavseyni Kavs yay demek. Kavseyn tesli iki yay Miktarı, bu da miktar be tam diye. Hatta akadan ev etna geliyor daha da yakın böylece. Nedir bir yay yarım daire. Şimdi iki yay bir yere konduğunda ne oluyor? Daire tamla merkez olur. Daire tamamladı. Böyle. Tamamlamalı böylece. Yani Peygamberimizin allahü alemuz orada tamamlandı. Daire tamamlandı mutlaka tamamlandı. Şey bir bar vardır tasavvuda minh bede ve lehil yahut minh bede ve ortaya geldi yani peygamberimizin nuru o makamda yaratılmıştı yaratılmıştı sonra peygamberimizin nuru ne altı berece o dairemberiye tanıklık eder değişe değişe peygamber işte arşa ferşe semalara ruh gele gele berece en son anne rahmine Dolayısıyla tamam, peygamberim geldi. Neye geldi? Bakansa peygamber ruhsal peygamberleri serisüluki ile ve daire dönü döndü noktaya geldi o geldi. Ve bazı rivayet kişiler peygamberimizi Allah Teala göremeyeceğini öyle iddia de böyle. Ama en kuvveti buradaki rivayet sahabe gel rivayetlerde peygamberimizin orada Mevla'mızı Gördü. Yani haşallah Orada değil muhtemelenler. Ama peygamberimiz orada o makama geldi. Artı bütün perdeler kalktı. Yani peygamberimizde hiçbir beşeri sıfat kalmadı peygamberimizde. Peygamberimize hiçbir varlık kalmadı. Hatta peygamberimizde ruhsal yönü kalmadı peygamberimizde. O hale gele peygamberimiz geldi. Oradan Mevlamızı gördü ve Mevlam bu yürüyor. fe ile abdihi ma evha Bakarız. fe evha Allah vahyetti ben, bilavası da yani cevabı aradı yok artık cevabı arasında kaldı çok aşırıda kaldı, kaldı Mevlam buyuruyor fe evha ile abdihi Allah abdine kuluna Muhammedine Vastasız böyle vahyetti, bildirdi. Neyi? Mah. İşte bütün iş bu mahada. Mah. Elleti böyle. İsm-i Mevsun, hepsi bunda. Evha. O yüce Mevlamız, güzel Mevlamız, ne dilemişsin, ne vahyetmişsin, o peygamber bildirdi böyle işte. O anda, bir anda, peygamberimizin gönlüne, geçmiş, gelecek, gelecek, Hepsi bildirildi bateryamlar, Bütün alemler, bütün sıyllar ve ne olmuş milyarlar yıl önce, ne olacak bundan trilyon sene sonra, hepsi Pegan'ın burada bildirildi bateryamlar, bildirildi. Şimdi tabii Peygamber ailesi madedleri mevlamımıza kavuşunca ne gerektirirler? Mevlamımıza bir tabi selam verme, değil mi gerekiyor Ama Allah Teala'ya Esselamu aleyküm denir mi dermez kediyemez. Çünkü zaten denmez Allah'a karşı küfür eder. Çoğu olduğu çünkü bu şekilde. Aleykünde ki olmaz. Neden? Yani Allah'a selama dilermez bu Hatta bir gün Mekke-i Mükerreme'de Cebrail'e peygamberimize gelip konuşulurken şöyle buyurdu Cebrail selam. Ya Muhammed Allahu selam. Hatice'ye şöyle o oduda. Bahsi da da. vermeyiz tabii. Hatice söyle, Allah'ına selam etti. Allah'ından çok razı. Hatice validem hatıranlar. Allah hep nasip etsin hatıranlar. Hatice validemiz böyle. Zor günlerin kadını hatıran böyle. Peygamberimizin bir an kalbini kırma, incitmeyen bir kadın böyle şey. Bütün malıyla, mülküyle, kalınlığıyla, gücüyle, kişiliğiyle Peygamberimize sahip çıkan böyle şey. Her şeyini veren bir kişi Peygamberimize İlk maden kişi bence Cebra'de de ki, ya Muhammed Allah Azze Selam, Hatice'ye söyle, Hatice'ye söyle, Allah nasip senem söyledi. Bak özel. Telegram döndü ya Hatice, ya Hatice. Bak Cebra'da onu konuşuyan ben Allah sana selam söyledi. Tabii ki ne olur aldan, bence ne olur. Bütün milliye de dünya bir tarafında bence. Hatice'nin yanında Allah aşkına bende ama tabii selam olması gerekiyor. Bak nasıl aldı selamı? Allahu selam ve minh selam bakınız. Allahu selam ve minh selam. selam. Allah selam Allah selamdır. Yani bizim ismi, esmasandır selam. Rabbin selamette ve minh selam gelen bütün selamette yine yani Allah'tan gelir. Yani Allah selam olsun demeli muhtemelen. Şimdi peygamberimiz Ali'slem aleyhitte tabiye ve rahmet selam verecek. Tabii selam denmez böyle yerde. Evet ne verdi peygamberdi? et lillahi ve salavatü ve tayyibatu bu kadar Bakın peygamberin şah selamı aslında. Et-tahiyyatu namaz okuduğumuz yani hepimizin bildiği. Et-tahiyyatu bütün varlıkların sözlü ibadette bütün varlıkların yerdeki balıktan yeraltaki karıncadan insanlardan bütün gökteki meleklerden böyle şey. Çünkü peygamberimiz bir nevi oraya bütün varlıkların adına gitti peygamberimiz. Gitti bela, şey bela. Bütün varlık adına gitti peygamberine. De. Ettehiyyatü dedi. Bütün varlıkların sözlü ibadetleri Kelime tevhid, zikir, tesbiha konukuma dağların, taşların, atomların, elektronların. Esen yeliğin devamları. Tek var Allah'tan gafil değil insandan başka var. İnsanlar bizlere Allah'tan tanrısı gafiliz, o tuzla benden işte dalıyoruz korku şeyberi işte. Vallahi teâlâ bilir işte. Esen yeli Allah diye hûde işi bediş. Ya, Yağmurda Allah diyeniyor. Şey. Peygamber buyurdu. et Bütün varlıkların canlı cansı bakın bence. Şey. Allah için fark etmiyor ki. O veriyor hayatı. O öldürüyor yine. Allah için fark etmiyor ki bence. Şey. Toprak, kuru toprak, atom elemetler böyle. Şey. Ben ona hayat veriyor. Bilki oluyor. insan oluyor. Hayvan oluyor. Kuş oluyor mu? Tamamdır. Rab hayat alıyor, yine insan toprağa dönüyor şey. Allah hiçbir şey fark etmiyor böylece. Et tahiyatu lillah. Müslümanlıkta şeyi bahsediyor. Ve salavat bedeni ibadettir, bedensel ibadettir işte böyle. Kıyam, rüku, secde Allah inşaatına adına bahsediliyor. Beden hareketler Allah yapılanlar Allah için. Ve oruç insanlara yani insanlarla ilgili ve mali ibadetler. Vallahi paralı yaptığı ibadetler böylece. Allah için böyle. Peygamber selam verdi böylece. Üç şey baktı. Ettehiyat ve salavat ve tayyibat. Tabi Rabbimiz Peygamber için selamı aldı muhteremden. Nasıl aldı? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatı yapıyordu. Esselamı, selam. Selam. Nedir selamet? Artık ebedi selamette. Diyar selameti. Korku yok artık. Aleyke. Sana olsun. Ey Nebi Peygamber Zihşan Yüce Peygamberim. Şanlı Peygamberim. İşte selamım. Sana olsun. Daha ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın Rabbinin rahmeti de berekatı da sana olsun. Böyle. Rahmeti böyle. Rahmeti. Berekat bir şeyin devamlılığı anlamına gelir ki yani peygamberimizin Peygamberliğinin kıyamaya kadar devamlılığı, İslam'ın devamlılığı, ümmet devamlılığı sana olsun. Tabi orada ne oldu muhtemelenler? Onlar tabi bilemiyor muhtemeler. Hep bu ruhsat haller bunlar. Maddetesi bunlar tabi. Fakat peygamberimize şey geleceğim bu arada böyle Yani Mevlam doğru oğlum perihan burununca eylediği peygamberim selam ramsa olsun deyince tabii Peygamber al ümmeti gelin müsteremler ve diğer insanlar peygamberlere geldi. Onlar da buna nasip olsun Allah rahmeti sonsuz sınırsız tükenmez ki böyle şey. Ne de ki insanlar yavuştoprak insanlar bir avuç insanlar bir Peygamber şuna buyurdu. Esselamu aleyna. Allah'ım bana din ya, selam üzerine olsun. Rabbim o senin selamın, selametin. Aleyna bizlere dedi. Kim bizler? Peygamberlere, peygamberlere. Hepsi kardeş peygamberlere. Daha, ve ala ibadillahi salihin. Ne kadar Allah'ın salih kulu varsa, hepsi olsun yarar. Önceki metre olsun, gelecek olsun böylece. Ne kadar Allah'ın salih kulu varsa hepsine olsun ya bu Selamın rahmetini ya Rabbi olsun buyurdu. İşte bakın muhterem din kardeşlerim. Bizler Allah'ın salih kulu alabilsek oradaki o duaya ortak olacağız böylece. Yani salih olmak haramdan, günahdan sakınmak bu günahı Sonra ibadetleri, bilhassa farzları, sünnetleri yapmak bunlar efendim. Yapmak. Cebu Aleyhisselam bulunduğu makamında, Cebu Aleyhisselam evet makamını aşamıyor ama duydu bunu. Peygamber Selam'ı duydu. Cebu Aleyhisselam'a aşırı geldi şimdi makamında aşırı geldi. Cebu Aleyhisselam şunu ilave etti. Bütün mektana karıştılar efendim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü. Bir gökler muhtemelen. Sidre, münte, arşe, ne kadar melekler varsa hepsi Cevbali'ye ortak oldular. onu birlikte bunu söylediler. Tabii bir hal oldu alemde o anda. Bilemiyorum tabi. Oldu. Olan böylece. Sonra muhtemelen Peygamber peygamberimize orada bazı şeyleri de verdi. Kullarına götürmesi için verdi. Bunların biri Bakara suresinin sonra iki ayet-i kerimesi. Yani Esnebillah Amel-i Resulü diye başlayan iki ayet-i kerime. Orada peygamberimize verildi. Verildi. Ama tabi sonra tekrar vahyolara geldi. Kurulması gerekti gitti gerekiyor. O da verildi. Şimdi bu amalı i Resul'ün muhteremler tabi anlamının içinde kısa da olsa veremeyeceğim. Çünkü kısa verilemez daha doğrusu vereceğim. Çünkü bazı kişileri görüyorum çok kısa Kur'an meali okuyor da efendim ben Kur'an'ı araştırdım. Ben Kur'an tetkik ettim diyor. Fesuban Allah. Fesuban Allah muhteremler. Neye bunlar biliyor musunuz muhteremler? İlk okul ikinci sınıftaki çocuklara hastalıklar hakkında bilgi verilir. Küçük hastalığı ilgili. Bilgi verilir böyle. Kısa kısa birkaç kelime verilir. Şimdi kanselikli çocuk efendim işte ben de doktoru yaparım. Olur mu? Buna benzeye muhtemelen muhtemelen işte. Şimdi abone ol, şu da buyuruyor. Bu amelisiyonun son ayetinin, ikinci ayetinin işte sonundan işte birkaç kelimeler yapamayacağım. Mevla'nın buyuruyor orada. Mesela, Rabbena vela tuha mille Ma la takatenabi. <te> Bela vakıla. Sonut dua bölümü. Bunun e, inşallah bunu her akşam okuyayım. Yatsı namazından sonra inşallah, Yani çok bunun sevabı var. Dinlemin fazla, dur bir üzerine fazla. Belam Bakın Rabbena ey bizim Rabbimiz, bizi yaratan, yöneten Rabbimiz. Ve la tuhammil Bizi yüktenici kılma. Bizi yüklenici kıl, yüklenmeyelim. Ne ah, mah bak Öyle şeyler ki, la takat abi. Takatimiz olmuyor. Ne takat? Güç. Gücümüz yetmeyen şeyleri bize yükleme ya Rabbi. Onlara yüklenmeyelim. Onlara kaldıramayız ya Rabbi. Nedir bunlar muhteremler? Şimdi, tabii herkese göre bu değişik. Herkese değişik mesela. Şimdi bir kişi çok fakir, çok külü, kalabalık, ek parça kazanamıyor. Buna göre, gelir, Ya bize bizi aç bırakma Ya Rabbi. Daha aşağı dayanamayız buna göre arkadaşlar. Tabi hasta kişi, ağrı sancısı var, bunu okur, bunu o da okur. Allah yalvarır. Nedir bu da, ne diyor bu da? Ya Rabbi bana hastalık verdin Ya Rabbi ama dayanamayacağım kadar verme Ya Rabbi. Muhtemelen tabi çok bunu örnekleri verebiliriz bir de bunun tasavvufi örneği var muhtemelen ki o da şekilde bilhassa evlullah bunu bu anlam alırlar böyle ya Rabbi aşkından bizi ayırma bizi fırakla müptelak kılma ya Rabbi ayrılır kardeşi. yani bir evlullah bir evlullah Allah korusun aşk ilaheden koparılır da bir evlullah bir ilülay e bela bir fırak denen ayrılık yani kafete dalar da Allah'tan bir an koparsa, durum dayanamaz İslam'te dedim. Yani evliya e aşkiye dayanır, suya dayanır, evliya gölüsü e sopaya dayanır, evliyolu e Allah için can da vermeye dayanır. Hepsi evliyolu e bunlara katlanabilir. Evliyanın e katrami tek şey var, aşkı adam kopmak. Evlenen göre Allah aşka alındığımı evlilerin göre böyle bir kafete karanlığa daldığımı yanar, çılır, çılır bu şekilde peynir. Ve afu anna Bizi affeyle ya Rabbi. Arkadan geliyor ya. Bizi affeyle ya Rabbi. Neden kuluz ya? Hatası olmaz ki böylece, Ama hatada muzul isra etmeme gerekiyor. Hata ettik tamam. Ve afu anna aman biz affeyle ya Rabbi bizi mağfiret deyle ya Rabbi nedir mağfiret af mağfiret af badem muhasebe denir yani mahşe hesaba çekileceğiz ve sonra kulum niye bunu böyle yaptın Kulun niye bugün günah işledin kulum niye bunu böyle yaptın eh, kul dünyada bile tevbe bir şey yapmışsa af olma. Muhafız bundan daha güzel. Nedir o? Ya Rabbi, gramımızı üstür uyu bana. Gıdamızı gezi ört kapat ya Rabbi. Bilsin ya Rabbi. Yani bir insan dünyada güzelce tövbe edebilirse edebilecek diyor Allah. Tevbe edebilecek bir şey. Hemen Allah affetsin. Tamam olmuyor, olmuyor, olmuyor tamam be ya Ya. Çamaşırımıza bir pislik bulaştı be. Pipis tav bir, bir, bir, bir süsati olur mu? olmadı olmadı değil mi böyle? O pisliğe göre rengine nicasine göre bir orası gerekiyor beşe. Bazen soğuk stil oluyor sıcak oluyor sabun gerekir, deterjan gerekir, icabında başka bir şey gerek kimyasal madde gerekir mesela beşi çıkmasın böylece Buna da bunu gibi muhteremler. Yani bir günah Allah korusun yani gerçekten günah işlemek yani bilmiyor muhtemelen ama yani çılgınlık böyle günah da böyle. Yani Mevla bizi görüyor bile muhtemelen bak böyle. Büyük Mül onun böyle şey yapar. onun böyle şey Böyle Allah huzurunda bile bile günah işlemek çılgınlık yani böyle şey. Peki insan günah işleri dair olduğu bir şey böylece ne gerekiyor? O günahı işleyen kişi ne kadar canlı işlik yapmışsa zevk tutuyormuşsa ondan aynı ölçüde tevbe gerekiyor böyle. Şimdi işimde gereken bize gerekiyor böyle. Merhamla. Sen bir de rahmet deyile ya Rabbi. Merhamet deyile. Nedir rahmet de? Yani cennetine koy bizi ya Rabbi. Fen suruna. Bak bunu çok okuyalım muhtemelen. Fen suruna bize yardım deyile ya Rabbi. Nusret yani zafer ver bize ya Rabbi. Bizi kuvvet ver ya Rabbi bize. Böyle. Kime karşı? Alel-i kavm -i kafirin kafir toplumlara karşı kavimlere karşı. Yani Müslüman İsmana Müslüm karşı değil. Efendim kuvvet de, Efendim de, neymde? Karatöre neymde efendim işte. Bokta de, Komşunu döveyim şunu bunu değil, bak, bak fensuruna bize nüsret yardım et ya Rabbi. Bize kuvvet ver, güç ver ya Sen Bize yardım et ya Rabbi. Ama kime karşı? Alel-kavmi kafirin kafir grup toplumlara karşı. Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Atayist olsun, ne olsun böylece. İslam'a karşı olanlar böyle. İslam'a saldıranlar. Ama saldırmıyor. Kendi halinde. Tamam. Kime yapacağız. Veylam buyuruyor. Lequim din hükûm veriyedim. mi Veylam Tamam senin dinin senin. Benim dinim benim. Ben seninle karışmıyorum. Tamam mı? Sen kilise çanını çal. Havramda isim gibi oyna. Din sen yap. Kendi kendine yap. Ama benim dinin seninle karışma sen dilediğin gibi oku, ben dilediğim gibi okuyayım işte. Sen dilediğin kıyavete bürün, ben de Allah'ım dilediği kıyavete bürünebileyim. Yani, yani i̇nanç değil mi? Yani bir insan, bir Müslüman, inancını yaşayabilmesi, işte insanlık hakkı bu, işte özürlük bu işte böyle. Işte. Eğer bir insan şu çağımızda, bir insan şu çağımızda, inancını yaşayamıyorsa, Buna engelleme geliyorsa bu tabi muhtememde harç insana sığmaz bu melecek. Tamam. Hristiyan değil mi? Çıpla gidiyormuş. Geçsin. İlazda çıpla dolaşıyormuş. Tamam. Lekum din Tamam. Sizin o şekilde böyle. Diyeceğim. Efendim işte ben ateist inanmıyorum böyle. İnanma. kimseni zorlamıyor. İnanmıyorsan ama vermeyecek misin? Gireceksin. Vereceksin. Vereceksin de. Sen mesela gireceksin. Ama orasını sen böylece karışma. Sen miyiz orasını böylece? Tam ben sana karışmıyorum. Sen mini etek giyin, yıkma etek giy, şotta yolda gez, efendim, kovsuzu gez, göbeğini aç, karını aç. Ne yapın? Yapıyorsun tamam. Ben sana bir şey karışamıyorum böylece. Ama sen de bana karışma. Ben de özgür olayım böyle. İşte Hamus'un son ayette bununla ilgili vakit edemler. Fen suruna alere komni kafirim yani Ya Rabbi bize yardım eyle dinimizi inancımızı yaşayabilelim Ya Rabbi. Şuruklarımız konu ı Kerim'i rahatça öğrenebilsinler. Dini öğrenebilsinler Şuruklarımız kardeşi. Öğrenebilsinler bunları. Yine muhterem sevgili kardeşlerim bu miraçta bir de bizlere Mevlamız hediyesi oldu Peygamber'in vasıtasıyla beş vakit namaz. Beş vakit namaz muhterem kardeşler. 5 vakit namaz. Ondan evvel namaz vardı. Biraz da gece namazı vardı böyle. Yani 3'te 2, 3'te 1'i gibi böyle namazlar vardı. Miran Gecesi'nde bu 5 vakit namaz olarak belirlendi. Hatta önce Meryem bunu 50 vakit farz kıldı böylece. Sonra Peygamber'in yalvarmaları ile böyle vasıtasıyla Peygamber'imizin 40, 30, 20, 10 derken sonunda 5'e indi. 24 saatte 5 vakit namaz. Hatta peygamberimiz önce sevindi. ümmetişim günde beş hareket namaz. Yani çok kolay. böyle insan Allah için yaratılmış. İnsan haritlerin yolcusu. İnsan harita gidecek. Herkes bunu kılabilir. yani Peygamberimiz üzüldü bir şeydi ama elli vakit olsaydı sevabı daha çabuk olacaktı ümmetimin. Onda bir düştü. Beş vakit'e indi. Üzdü peygamberimiz. Eylül buyurdu ki Üzülme Habibim istemiz üzere Arşe bak. Bak ki her hasrenin on sevabı. Feli emsaliye. On katı böylece. Yani sayısı olarak beş vakit namaz ama sevabı olarak ona katlıyor elli vaktin sevabı. Muhterem. Vallahi cemaatimiz muhteremler. Yani bu sevap kaçırılmaz ve muhterem ben yani bir insan günde beş vakit namazını kıldığımı, mı bakın yerine mizanına her gün elli vakit kımış gibi sevap konulacak. Bu kadar muazzam bir sevap. Efendim işte görevim var, şuyum buyum var. Ben bilmiyorum muhtemelen. Ben. Bilmiyorum bunlar bu şekilde. İşte azıca malzemez, mübarek tabi miraç konusu öyle bir sohbet alıp bitmez bu şekilde böylece. Daha doğrusu Tam anlayamayız, anlatamayız bu bu şekilde. İşte böyle kenarından, kıyıslayıp biraz anlatmaya çalıştık müstelenler. İnşallah cemaatimiz Rabbim İslam'a bunu hayırlı mübarek eylesin. Tabi bu mübarek günlere gezer inşallah iyi geçinmeye çalışalım. İlla Adana Fatiha.